Modern sabahlar Modern sabahlar Modern Sabahlar Radyo Modern Sabahlar devam ediyor. 12 Kasım sabahında sizlerle birlikteyiz. Buyursunlar efendim esprilerinizi, şakalarınızı ilk saniyelerden itibaren bekliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Hoş bulduk. günaydın. Valla cennet gibi bir sabahtan. Yani dışarısına bakıyorsun, bir güzel insanı, bir sevgi dolu bir cennet his. cennet 2 derece mi? Soğukça ama bir cennet yani böyle çok da değil. Yani sonbahar gelmiş bir cennet. İlla sıcak <gülüyor> olacak diye bir şey yok. Yani illa ki böyle her şeyi dört dörtlük beklemeyin. Olanlarla da idare edin en azından güneş var Hoş bir hava var Doğru. İşiniz gücünüz rast gitsin Efendime söyleyeyim güzel cennet gibi bir gün yani ben Güzel öyle bir gün geçsin İnşallah Hava inşallah. durumundan da çok şey olmuyor bazen direkt etkilemiyor ya hava durumu ha, Bazen şu... bakıyorum Dünyanın en sıkacağını anlatayım mı size Bazen bakıyorum hava çok soğuk olunca Çok güzel bir gün geçirmiş oluyorum Taktirde. Yani şimdi Metaforlar dinleyicilerimiz yani. de şöyle bir kendileriyle yüzleşsinler yani. Çok büyük işler yapacaklardı da hava muhalefeti yüzünden mi yapalım? Onlar gene şık hareketlerini yapsınlar. Hava güzelleşir kendiliğinden. Yo yine büyük işler büyük işler engel olacak bir durum yok. <gülüyor> Mesela 10 Kasım'da. 10 Kasım'da nasıldı hava? 10 Kasım'da e, gene, gene böyle bir gene serinlik, gene vardı. Böyle serinlik vardı. Serinlik vardı. Anıtkabir kaç kişi ziyaret etmiş? Ee, 1 milyon, milyon 89'da. 1.089.000 615 yaklaşık sonuç Fahir e, sen kazandın. 1.089.000 615 kişi ziyaret etmiş. E, Atatürk'ün ölümünü 75. yıl dönümünde Anıtkabir'deki ziyaretçi sayısı. Bu bir rekor. Tüm zamanların rekoru. Bir önceki sene mesela 400.000 kişi gitmiş. Bir 400, önceki sene de bin. 100 Neredeyse 3 kişi. katı bu. E, Valla 3 katına yaklaşıyor. Yani Öyle bir e, hava güzelliğinin teşvik eden bir şey var ama her şeyde Hava, Hava değil, bağlı. değil demek ki demiş. Okta hakikaten güzel cevap verdin bize. Mesela ee, ben de mesela başka, e, başka bu şeylerde bir de kabirde, yani ekstra güzelmiş. Bu ziyaret saati uzatılmış. Tabii gece saatlerinde saatleri kadar çok uzun yıllar sonra ilk kez e, bu meşaleler gitse. işte o geç saate kalınca galiba hakikaten de onun da bir tadı ayrı olmuştur ee, gidenler gerçekten güzel bir ana güzel bir anlayayım zaten. Düşün oldu. sayılar bir gün sonra çıktı giren ziyaretçi sayısının Toplaması bilmem nesi falan falan Bunu iki kere yazmışız falan diye kontrolleri falan. Bir gün 12'sinde çıktı ya. Bugün 12. Dün açama doğru çıktı Dün akşama doğru, dün, dün akşama doğru açıklandı yani doğru. Bir, bir gün sürdü. Seçim şeyleri gibi. Ya da sayım sonuçları gibi. Sayım, sonuç, sayım sonuçlarına hoş geldiniz. <gülüyor> ee, bu arada Leopar vardı biliyorsunuz. Geçen evet hafta evet. Hayatımıza öyle bir anda girip bir anda bizleri hüzünlendiren Anadolu Leopar'ı ee, onu öldürene de e, nihayet o olay biraz çetrefilliymiş. Biraz değil mi? evet biraz çetrefilliymiş. Öyle benim amca amcaoğlum yetişti gibi değil. Emin oğlum yetişti. Evet öyle bir şeyler. Yok ama işte sonuçta da e, 433 lira gibi bir rakamla Kabaatler kanununa göre mi kesildi? Kabaatler leopar öldürme kabaatinden dolayı. Aynen mı? öyle o da kabaat. bin lira yani 433 lira. Lira mı? TL. Ve mesela 100, 200 300 400 450 o üstte 17 lira veriyorum. Teşekkürler. Ha ben nesli tükenmenin biraz bir i̇şte Zaten nesli tavuk olmuş olsaydı daha bir şey yapardı yani. Tavuk demeyeyim de mesela işte hani. Anadolu Sincap. tavuğu gibi bir şey olsaydı. Mesela vali protestonun cezası o da kabahatler kanununa göre. O kaç? 186 lira. Adam başı mı? Adam başı. 10 kişiden 9'u kabahatler kanununa göre cezaldı. Mesela sabahtan çıksan bir vali protesto etsen. Bir leopar ödülsen. 600, 600 falan. O gün 2 kişi dışarı çıktık. <gülüyor> Protestomuzu yaptık. Leoparımızı öldürdük. Valla çok... 600 lira verdin. İki kişi vurdunca bir de uygun oldu. Yani benim üzüldüğüm şey devletin valisi Leopar'dan ucuz. Egeciğim vallahi Dağ çok iyi bir nokta. Dağlarda kavas yok. kavas dolaşan Leopar validen ucuz. Egeciğim ben bir saatten de kalkıp bir tane çakacağım bilgisayara. Sen hiç lütfen bozuntuya verme. daha davet sağlam. Ucuz be. pahalı diye şey yapmamak lazım ya bu kabahatler kanunu. Mesela ee, hafasan Allah çıktın. Bir Leopar öldüreyim dedin. Bir valiye şey yapayım dedim. Neopart bulamadın silerini validen çıkardın daha hesaplı oldu. Ondan sonra bir şeyler yedin ondan sonra şeyin geldi bir, yani ihtiyacın geldi. Evet. Baktın çevrene yok şey tuvalet <gülüyor> <gülüyor> orada köşede bir de, kimsenin görmediği yani yapar. Orada seni bir yakalasalar oh. al işte yürüdü gitti ceza. En büyük ceza kabahatler e kaldı. Ceza, kabahat. kabahatler kaldı, ya, kaldı dışarı o. çıkmak her şey mi kabahat. Bugün <gülüyor> bu ülkede valiyi protesto etmek kabahat. Efendim? Leopar, Leopar öldürmek, var. nesli tükenmekte olan leoparı öldürmek, kabahat. Ama duvara kabahatimizi yapmak, o da kabahat. Ya Yasemin... olan şeyler? Sağ sola kavas yani. ona hiç şey yok. Yasemin Yalçın e, şu ayıp karakteriyle bugünlerde bütün onu, medyanın onu. gözü önünde e, Levent Kırca da Fahir içinde Fahir'in desteğiyle Vallahi. yine galiba gündemde kalacak. Valla var ya, liste şey olsaydı e, işte yanlış zamanda şu anda. Iyi. O bizim espriler şakır şakır akşam televizyonda Levent Kırca tarafından nasıl o yazım ekibinde paralar akıyordu Oktay? Yanlış. <gülüyor> <gülüyor> Bak Ege gene alamadım. 5 kuruş para alamadın. Sırf şu esprinin yüzünden yani. Bir araştırma yapılmış ee, TEPAV ee, 5 6 Ocak 2013 tarihleri arasında 35 ilde 2011 kişiyle görüşülmüş ve özel sektör torpici çıkmış. Biraz özel açar mısınız tam olarak anlaşım özel yani sektör bu torpil, torpil meselesi var ya. Torpil diye bir laf var. Yani hmm. galiba e, Mezopotamya'dan beri hayatımızda torpil olan... Torpilin icadından <gülüyor> önceden biri <gülüyor> var. Hatta Asurlara dayanır. Yani e, o zamandan beri var olan bir kavram. E, devlet kurumları içerisinde hmm. var devlet olan bir Devlet kurumları içerisindeki sonra, yasal olarak şey yasak ve şey yani suç tabii suç. ama özel sektörde özel sektörün eniştenin olduğu olduğu zaman geri zekalı da olsa almak işte, zorundasın eline sen olmasın hayır yani. tabii canım şirketin var oraya şey var onu da kırmamak lazım sonuçta bir de, bu diye çocuğa yalama yavrum duvarı bunu da bir genel müdür yapın deyin ne yapacaksın yani yapacağım yapacağım enişteye hiç karşı gelinir mi enişteye karşı gelmek M büyük kabahate girer büyük kabaate girer iş almada kayır, kayırmacılık var mı sorusuna %52 Yes cevabı verilmiş. Evet var demiş. Özel Ağız çıkmış gene ya. Çalışanlar. Ağız o yüzde 50-50 yani. Neredeyse 50-50 noktasındaymış Oktay. Yani her iki kişiden biri... Enişte, eniştenin <gülüyor> tavsiyesiyle. Çok az donan... mı diyorsunuz ya? Bunu? Az mı ya bu? Eğer o eniştenin e, oğlu haberi yoksa bu konudan o iki kişi sorulduğunda birisi evet diyecektir. Genel müdür işe giren çocuk hayır kendi çabamla girdim diyecektir. Bence e, gayet düzgün rakamlar araştırmada bizi doğruluyor. Net rakamlar yani. Acıklı olan bu rakamların özel sektörde böyle olur da. Çünkü özel sektörde adam bir de kendi parasını eniştesinin... Oğlun. Oğluna verdiği için evet. daha da azdır yani bir devlet kurumlarına bir baksınlar orada çünkü bizim paramızı dağıttıkları için en işlemde gelsin memleketle bütün fedaileri gelsin falan diye de düşünülüyordur. Torpil, daha yüksek çıkar şeyde. Torpilim yok diyenler üzülmesin yüzde elli şansları şansınız var. çok büyük orandır. Yani her iki işten birinde bir şey tutturma şansları var gibime ya, geliyor. Ya da her iki kişiden biri olarak var olmayı, var. Olasılığı hiç anlamadım. Benim derslerim boş geçmişti olasılıklar. Yani şöyle olabilir. Bir yakınınızın güzel bir iş yeri varsa olasılığınız %50 diyelim daha netleşsin. Ee, ona uygun insanlarla akraba olmaya gayret gösterin. Ama benim yani gene düşüncem Eğer bir devlet dairesinde bir hemşehriniz varsa özel sektörden daha şanslısınız. Hemşerim <gülüyor> diye gerek. <gülüyor> Yani şey kabul edilme şansı olarak mı diyorsun Hı -hı. yoksa rahat etme anlamında mı? Hem rahat ettirir <gülüyor> çünkü öyle bir şey var ya rahat etme rahat ettirir vallahi çok güzel yaptırır. Eder eder mi? Çok rahat eder. Özel ee, sektörde de şey canım. Yani sonuç olarak evlet kurumunda. Biz çok gerçi içinde değiliz bu işin evet, ama. Evet biz de kaç yani, kere işe başvurduk onu da ben. Şimdi bakıyorum da yani hani ne, ne yapsak da yerde bir şey yapsak diye Ama düşün. var canım işe başvuran bir sürü arkadaşımız, var kardeşimiz. Canım, var ben kendi Yakınımız var yani. Var muhakkak. Üzgün, üzgün bir de. de. Evet, Çoğu üzgün da üzgün maalesef yani. yani. Maalesef dedikleri evet. Biz onları hep kendimizi e, onlara bir teselli kaynağı olalım diye uğraştığımız zamanları hatırlıyoruz. Elbette ki var ama işte insanın başına gelmeyince tam böyle ben. Mesela şeyi hatırlayamıyorum yani. Öyle bir örnek verecek olsam yok. Örneğim yok maalesef. Geçeceğim bugün işe başvuracağım Vallahi tanıdıklardan. İsterseniz Belki bir şey olur. Bizim personelin ne kadarı birbiriyle akraba onu düşünerek <gülüyor> şey yapalım. Bakayım. Özel sektörün etkileri yani. Doğru. vallahi bizim personelin bir kısmı birbiriyle akraba olduğuna göre otomatikman... Bir kısmı iki kişi canım. Zaten, zaten, işte, canım zaten iki, iki kişiden geçim. biri değil mi <gülüyor> <gülüyor> Bak kendi ağzında yakalandın. <gülüyor> Doğru. Ee, Darphane'nin yaptığı bir espri var. Nasıl Hangi ülkede bu al kadar çok sıkıntılı bir şey ya. Ne? Bir kuruş esprisinden Bir kuruş esprisi. Ay ona yazık ya. Ben bir kuruşun... Onu bir iki tanesini şeyden böyle bazen e, bankamatikten para yatırdığın zaman para üstü verenler var ya. Evet. Orada bir kuruşuna kadar veriyor. Tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır, tıkır, tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Sırf orada bir kuruş birkaç tane alayım da göreyim unutmayayım yarın öbür gün bir yerde karşılaşım Ana lan nerenin bu parası deyip de duruma düşmeyeyim diye. Vallahi böyle şeyler yapıyorum. Gidiyorum gece yarıları gidiyorum. Bankamatiklerde para yatırıyorum. Oraları oradan çekiyorum öbür tarafa yatırıyorum. Neler yapıyorum Oktay ya? Vallahi... Benim şimdi okuduğum bir şey ne hmm. kadar gerçek bilmiyorum da. Bir kuruşun basın maliyeti Daha fazla iki değil. kuruş civarında bir i̇ki şey. İki değil. 2.64 kuruş. 2.5 buçuk. O da bizim sefamız olsun bir Oktay. Yani bire 2.6 veriyorum yani bir kuruş. Yani tersine simya. 2.5 kuruşu Aa, bir kuruşa bir çeviriyorum. Bir kuruşları toplayıp evet. eğer ben bunları satarsam yani mesela 50 bin liralık yok. 100 bin yok. 1 milyon liralık bir kuruş ele geçirirsem 2 milyon 640 nokta, bin lira. Hayır hayır. Basımı öyle de ikinci el piyasası da 1.8 miş Yani basarken de pahalı, Bakıyorum, satarken de pahalı. Bakıyorum kayacağım bu konuyu benden çok defalar önce. 1 kuruşçuluk için. Işte. En son hayvan yeme bir şey vardı. 1 <gülüyor> kuruşçulukta iyi para var. Doğru. Maliyeti 2.64 kuruş ama e, içinde bakır ve çinko var 1 kuruşun. Eyvallah. E bu metaldeki çinkodaki Met... yükseliş e, durdurulamıyor. Kuruş... <gülüyor> durdurulamıyor. O yüzden e, şeyler hurda değeri çok daha yüksek bir. Yaşasın kuruşta. çinko diyebilir miyiz? Birinci çinko. şey olabilir mi ya? yanlış ne? mı? Hesaplıyorum ben. Bir kuruşun piyasadaki değeri 1.8 kuruşsa Evet. Demek ki bir kuruş bir sente eşit neredeyse. Bir kuruş. E tabi evet doğru. Onun gibi bir şey. 1 centten açık. 1 bir centten biraz düşük ama 1 sentte yani fiyatı... yakalamışız aslında. Daha doğrusu alış fiyatı demeyelim. Alış fiyatı 1 kuruş. Evet. Yapış fiyatı. 2.5. Yapış. Yapış. Efendim kuruş. alış fiyatı. 2.6 ya. 2.5 değil. 2.646 Çok güzel bir piyasası varmış. 1 evet, centten daha bozulur. bağlı. Doları bozulur kuruşa yatır diyor zaten uzmanlar. Hakkı. <gülüyor> öyle 1 kuruş kuruşa. 1 kuruşa. 5 kuruşa yaparsanız zararınız kuruş. çöp. Yani bizim kuruşlu şeyimiz var mı? Yok. Mesela bu 8.99, 5.99 şey falan bende şeyler var ya. 7-8 tane 1 kuruş var bende. Abi onları şey yap sakla o e, senin sanatçı arkadaşın var ya Hı -hı. Mehmet Ali. Hı -hı. Onun yaptığı bir sanat eseri var ya senin evet. elinde. Onun yanına koy Fahir. Bu Bunlar da çok para edecekti. Öyle ya. Çünkü <gülüyor> benim iki tane bel bağladığım şey var. Bir tanesi çok değerli sanatçı arkadaşın. Yan koy. Malinin yapmış olduğu tablo. Evet çok değerli tabloyu yan koymuşsun dolabın yanına. Hayır sanat anlayışına o... bak. Asıldı ama. Asıldı mı? Asıldı, e, tabii, Asıldı tabii canım. Sen tadilattaki şeyi en son şey gördüm şey. yan koymuş. Ya. E, ama sen Ege, tadilat Ege, bir şey de tadilat de kıskanma dönemin... ya bir şey de, bir şey de kıskanma seni kasan arkadaşlarımın onlara verilen değeri burada şey yapıyorum. Ya. Açığa çıkarıyorum ve orada zarar ona bir helal gelmesin diye yaptım onu. Ege sen niye? Arabadaki bir kuruşları kimseye şey yapmasın. Arabada bir kuruş mu var canım? Var tabii abi. Yok canım piyasada bir kuruş yok mu zaten bunlar bütün hepsi benim arabam da benim arabada o ortasındaki Piyasadan, koca göz çekip sen mi şey yapacaksın? Arabada, arabada diyorum arabada 5 kuruş yok diyeyim marketlerde falan neredeyse 5 kuruş yok. Ben geçen alışverişimden üstüne 15 kuruşumun üstüne yatıldı. Bunun hesabını kim verecek? 5 kuruş değerli değil ki. Bana çünkü 10 kuruşunuz var mı dediler? Yok dedim. Çünkü en küçük parayı 25 kuruşmuş. 15 kuruş ama oracıkta. Bol bol hemen oracıkta 10 kuruşları alacaksın, bozduracaksın. 1 kuruştan bir kur başkası kuruş değerli ol. değil. İstediğin kadar 5 kuruş topla, zarardasın. İşte bozdurup, bozdurup şey tamam. yapacaksın. Tutacaksın küçük adam sohbetleri ya. Konuştuğumuz meblağa bak. Hayır, cip, öyle değil. Küçüklüyorsun i̇şte, küçük yani. küçük ama Yok, 30, diyor. 33 milyon adet 1 kuruş basılacakmış 2014 yılında Darphane'de. E, 33 da bize, milyon. E çarp 1 kuruşla kaç para ediyor? Ha, tane olarak yapınca 1.8'le çak oradan hesap Hesabına geçiyor. benim ne kadar para toplamam Maliyetini lazım Maliyetini düşünün ya habire 1.8 Sanki bu işe mi gireceksiniz Burada Siz bizim cebimizden çıkacak paraya bakın ya, 33 kaç, milyon. kaç para to toplamam lazım Onu ben şey yapıyorum bir Oktay Ne için olduğunu söylersem bana mesela araba mı almak istiyorsun 33, <gülüyor> milyon, yani 33 milyon tane basılacak ya 33 milyon evet e, Bir kuruştan hesapladığın zaman e, 33 milyon ne hale 900 geliyor bin yap, 900 bin lira yakın bin... para harcayacak 300... Darphane ha, Tamam darphane o kadar harcayacak ben 330-350 hmm. bin lira civarı para bulursam bu bütün kuruşları toplayabilir. 1.8'le şart. 1.8'le zarf etme şansına sahip olacağım. Anladın? En güzel Ne kadar paraya ihtiyacım olduğunu. Şimdi anladım tamam. Ben kendim ne kadar Ama ihtiyacım vardı. Ama şimdi sen o işi yaparken bir de o işin de maliyetleri var. Bir de sakız alacaksın çöker. Ben bir tane sakız alacağım. Battım evet. <gülüyor> Kuruşlardan kur kur bu sakız imparatorluğu böyle kuruldu. 4 trilyon para yatırdım bu işe. Şu anda elimde 300 3,5 milyonluk sakız var. <gülüyor> Bayağı iyi durum. Benim Bayağı... bir kuruşlarım var. Kullanında kullan şu anda bulunan bir kuruş miktarı 109 milyon 509 bin adet. Bu 509 adet. 509 bin, 7 tanesi ben de 109 milyon. 109 milyon biraz da, a, az az, az Oktay az 33 milyon daha az. basılacakmış. Sesim ince Gerçi kimse almıyormuş ya üstüne o bir kuruşu. Şimdi, bu olay. haberden sonra millet, millet çokacak alacak, alacak, kapışacak. kapışacak. Vallahi kapışacak Yatırım zamanı kapışacak. o zaman. En güzel yatırım bugün bir kuruşa yapılan yatırım. Bir güzel haber daha vereyim. Emniyet Genel Müdürlüğü böyle araç plakalarına yazılan trafik cezalarında aman geldi eline ulaştı postasıydı vesairesiydi Hah, Mağdur ya, Oktay de Demirci orada. Mağdur e, Fahir Öyünç. Ege Mağdure mi? Ege Kayacan <gülüyor> Sen ne zaman mağdur oldun ya Ya bana da sonradan geldi işte ya Eski... Sen ödedin mi onu Yok onu saklı e, yok. O zaman daha mağdurum demene Gerçi diyebilirsin ya De yani mağdurum de evet. Kimse benim mağduriyet hakkımı elimden, elimden alamaz. alamaz Bu doğru. benim en temel vatandaşlık hakkım Doğru mağdurum de Anayasada bir de olması lazım Benim mağduriyet hakkım var Doğru e, Bundan sonra yok öyle demiş emniyet genel müdürlüğü Ne yapacakmışız? Cep telefondan meşaj atacağım. <gülüyor> mesaj atacağım. Be. Ben de onu engellemezsem. Şey. Ben yıllardır aylardır söylüyorum ya. Yani. Bu Vallahi... kişilere güvenmeyiniz diye habire emniyetten mesaj geliyor. Arada da cezamız emniyet da gelsin. Emniyet kemerini takınız diye mesaja atan emniyet neden cezayı bana bildirmiyor? Bundan sonra telefon mesajları. Yerel gazeteye bildiriyor ya. ya. Ama sen onu güzel bir şekilde kaydet mesela. Ee, yani böyle. Hani o EGM e diye zaten çıkıyor otomatik. Ya, canım e mı? Canımcım. Canımın içi. Veya ben engelleyebilirim. Belki de bilmiyorum. Bir sinirlenirim. Gece Yok, mesaj at de, atarım. Ben engellemem cevap atarım. Hep de şeyler Ge Gece gece bana gece bilmem saat kaçta bana mesaj, at mesaj atsa ben sinirlenmem mi? Sen sinirlenirsin doğru. Ben sinirlenirim. Ben hiç sinirlenmem. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne söylüyorum. Yine şey CNMYA diye <gülüyor> bir mesaj <söz> atarım. <gülüyor> <Şeye>. <gülüyor> Cezanız geldi diyen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. İnşallah, ben... ya. İnşallah diye cevap atarım. Ben Ve de hemen elçisi gece... gün gider yatırırım. Gece 2'de de şey diye atarım. Uyudun mu? Vallahi Bak atarım. Bu, adamın, bu adamın cezayla vallahi alakası başka Senin derdim, Hakikaten senin derdin Ne senin derdin ne emniyetle derdin ne sizin beyefendi Tekkeler serbest olsun diye teklif var konuşuluyor biliyor musunuz Hangisi <gülüyor> Tekke ve zaviyeler var ya onun tekkesi ha, Hangisi ee, Vallahi teklif hazırlanmış Kim Yasa tarafından teklifi, e, AKP grup yönetimi a, Aluk Özdalga milletvekili hı hı. Başka ne olacak Anayasa uygunluğunu bir kontrol edelim demişler Bak, Bakılsın bir ya <gülüyor> Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Buyursunlar efendim. Tamam. tamam. Valla cüzur diyerek ilkte bayrıyı. Cüzur diyerek iki defa bayrıyı. Merhaba. Son abi. anda İlanıyoruz. tuttuk. Son son, son anda valla teşekkür ediyorum. Egeciğim elimden tuttun kurtardın beni. Bu kez hayranları başını yaktı kimin? Justin Bieber'ın Justin Bieber. Ee, Justin Bieber. Bir son olarak dünya turnesi için neredeydi? Arjantin'de geziyorum. Vallahi işim dolayısıyla dünyanın dört bir yarınını geziyorum. Ekmeğimin peşinde yemlemiş. Sonuçta abi biz de ekmeğimizde çorbamızın peşindeyiz. Toptancı diyor. gibi geziyor valla adam ya. Vallahi billahi. Valla toptancı evet. gibi. Bir de posma genesiyle gidiyormuş konser konser. En son Arjantin'de kaldığı otelden kovulmuş. Vallahi Justin Bieber'ı da otelden kovmak. Ee, abi şöyle olmuş. <gülüyor> bir sehpa odasında, var mı bir tane? Odası. Bir tane odasında sehpa varmış. Bu böyle sehpa kırılmış. Otelde sormuş tabi haliyle. <gülüyor> Abi demiş sonuçta bu demiş ben kullanıyorum bu sehpayı. Neyse şey e, o, Justin Bieber'ın hayranları otele gel sen tabi hayran tamam. diyeceksin. Şimdi Justin Bieber'ı kovmakta bizim, mesele yoktu sonrasında hayranlarla bizim uğraşmakta. Bizim Justin Bieber'mız kimdi? Sinan Akçıl'ın yani Akçıl. Sinan, Sinan Akçıl evladığı gibi yaş var ama yani yani olsun. Yani olsun canım. Yani mesela Sinan Akçıl hayranları deyince yani 10 kişi 20 Sinan kişi. Sinan Akçıl hayranları 7 kişi gelir vallahi. Vallahi 7 8 otelim. kişi gelir. Otelin lobisinde efendi gibi oturur, çaylarını içerler. Ama Justin Bieber'ın hayranları deyince 100 e, binlerden işte, milyonlardan bahsediyoruz. Türkiye'de, de, Türkiye'de de, şey, de, şey, de gördük canım şey, Justin'ın. Bir de onlar, onlar biraz da şey, nelerler? Hırçın Genç, yani genç, genç kızlar kız Ayranları kız. genç kız zaten sinirli bir genç kızla Kim uğraşabilir Sinirli bir genç kız binlerce genç kızla yani kız Ve de ergen bir... yani genç kız Ergen bütün özellikleri Bütün tehlike Egecim, zilleri Şu anda onları anlatırken bile benim tüylerimi ürpertiriyorsun Adeta bir korku filminde gibiyim lütfen ee, Neyse otele Ve e zarar vermişler Haklı ve haklı. Ben ha haklı. Haklı sinirlerine rağmen haklı yani. Evet, haklı sinirlerini otele akıtınca otel demiş Allah belanızı versin. Ekmeğinizin bu? peşinizde bizim ne yaptınız ya demiş Justin Bey. Abi ben ne yapabilirim sonuçta bu yani. Ya geçiremem O zaman demiş Justin Bieber. Ne o yapmışlar, zaman da yakmışlar ben... oteli. Leblebileri bırakayım geçeyim ben diğer o şey otele geçeyim demiş. Yabalarla mı yani? Vallahi otele... yabalarla başka otele efendim ben size çok güzel bir yer ayarlayacağım diye Arjantin'in en ucra köşesinde. <gülüyor> Ondan sonra güzel bir apart. Size demiş en güzel apart. Size apart olur demiş. Vallahi size apart olur. O Justin lazım. Bieber böyle hiç şey gibi korumalarla bilmem neyle işte özel minibüsüyle falan takılmasa. Hı hı. Aynı ilgiyi görür mü yoksa ben Justin Bieber'a benzemeye çalışmış adam falan mı derler ya? Aynen öyle Bence vardı. niye öyle? Binlercesinden yapmıyor. biri olur yani. Bundan rahatsız gerçi rahatsız değil tabii değil mi? Bundan e bunu, Bakayım, bu işin şanındandır diyerek öyle dolaşıyorum Biz böyle gördük e yeni bu konuyla elimizden. çok güzel, bu konuyla ilgili çok güzel bir e, şey var, lafı var. Bu işin fıtratında mı var demiştin ne Bu işin fıtratında bu var. Yapacak bir şey Biz yok. Büyüklerimizden böyle gördük. Michael'ından, bilmem nesinden. falanından filanından bunun da dadını çıkarın. Bunun dadını alan da bırakamıyor buokta. Doğru. Bırakamam. Öyleymiş. Bu arada e, hazır tabii ki cennetten bir günden bahsediyoruz bugün böyle güzel herkes e, moralini yüksek tutsun günde güneşli bir taraftan tabii ki sıcaklık konusuna takılmazsanız hiçbir sıkıntı yok bence. E, ama kışa da geldiğimiz aşikar bunlardan yiding mi diye uzmanlar şey. E, ha çıktı mı o haberler? Ha, şey, ha, çıkmaya başladı. Üvez, Üvez. Üvez mi? Üvez mi? Üvez oktan. Üvez diye bir şey geldi Ankara manavlarına <Gülüyor> gördünüz mü? Işkın gelmiş mi nokta? Işkın Üvez değil ya. Işkın geldiyse Üvez. ben ışkın alacağım. Bütün, bütün hastalıklara tadı çok çirkin olmasına Aman rağmen bütün hastalıklara şey, şey ya. Yani bu bir takım üreticilerin elinde 5-6 tane tohum var ya. Bu sene altın çileği vereceğiz. Seneye üvesi. Şöyle şöyle budur ağaçları olan, böyle böyle küçük meyveleri olan... Morardıktan sonra yenen Egecim, şey, bir meyve. Valla gösterme ellerinde öyle böyle böyle bodur ağaçlar. Şöyle şöyle elleriyle de halka yapıyor böyle küçük küçük <gülüyor> yemişleri. Ne <gülüyor> yapıyor Ya şunu bir araştırın bunun bir faydası var kesin Öyle gidiyorlar. Valla öyleymiş. Şey, ben manavlardan öğrendim ya. Ankara manavlarında şu anda var. Manavlardan neler öğreniyorsun başka? <gülüyor> Biraz anlatır mısın? Hangi manavla ne sohbetler yapılıyor? <gülüyor> Ankara manavları. Vallahi Niye portakal? Üvez üvez. Bir daha bir daha bir portakala baksınlar ya. Belki üvezin o katı faydalıdır portakal. Ya Egeciğim her sene portakal üves, üves. her sene portakal. Artık... Gibi yiyor. çocuklar herkesi beğeniyor. Ama bak, yeni bir mecra. Bugün üvez dedim mi bak hepimizin ilgisini çekti. Üvezde yadı varmadan Halil'im Özür dilerim. Mesela, Mesela üvez yememiş olmalı. ezikliği İçindeki... İçindeki... içindeyim şu anda İçindeki Falan. şeyi tutarmadım. Belki ben... bir dolu sıkıntım. Bir tane üvezle gidecek. Valla bir tane alacaksın Ne gam ne tasa ne para derdi O yüzden derdi. açık ol abi Yani açık ol. al şöyle bir morundan yalnız Bak o bir sarı Onu biraz bekleteceksin Şimdi Moru. Muşmula rengine dönecek yani Geçen sene kilosu 37 bin liraya çıkan Altın çilekler bugün normal fiyatlara indi Yani o Dermansız dertlerimizi bu sene de tedavi edebiliriz Üvesi ne kadar güzel bekleyin. söyledin eğer Üvesi bu kadar bekli. faydalıysa bu sene de Seni kısmetse bu. daha da. <gülüyor> sen tabi ama yani şu anda hayatta olan bir insan olarak rahat konuşuyorsun Aa, ya evet, bu şansı doğru. olan yoksa geri sayım evet, başladı. bunu ya. yemediği için roketleyen adam üvez yok mu <gülüyor> rahmetli son nefesinde üvez üves dedi. onun için bir an yemek lazım şey yapıyor ona yani taktı mı takıyor yapacak bir şey yok onu yiyeceksin oktay o an yiyeceğin yapacan yani ben yedim dün bir tane ama yani evet arayacağın bir şey değil bir şey sorabilir miyim ee, gittin kendi isteğinle hür iradenle gidip hür iradeni kullanarak sevilen yoksa benim severim çok biliyorsun sana üvez getirdiklerinden belli senin sevdiklerini. Sadece... Mesela o kadar sever. Hemen mi gelir üvez ne gelir üvez yok böyle küçük şey de gelir ya küçük Kutu. kaplar küçük küçük da, cam, cam kaplar var ya <gülüyor> şey küçük, mi bu elçi elçi konuş şey elli konu. milyar satılan beyaz çilekler gibi mi yok çilek değil ne o altın yani çilek sen, sen kilosunu ne kadar başında bir şey çıkıyor ya kiraz çıkıyor ya hmm, <gülüyor> 350 bin lira bu. Kilosu ne kadar diye mi soruyorsun yani? Ha nedir yani? Kilosunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Dediği Bu da üvez gibi. ama lezzetli üvez değil. Diyecek kadar üvez kültürümüz de yok yani. Ben portakal mandalı ne anlıyorum? insanın hayatında edebileceği üvez kelime sayısı. <gülüyor> Yani üvez kelimesini kaç kere kullanabilir? Hepsini kullandık. Bir daha bizim üvezleme hepsini şu anda şeyden yiyoruz. Yalnız, El alemin hakkını yiyoruz. Hayır üvez. Kimi, kimi yörelerde övez diye geçer. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi tamam <gülüyor> <gülüyor> övez. Ben, övez dedik ya. Övez'i atardık ya atardık yani. Ben onu, ben onu e, araştırdım akşam. Çomağını yiyirdik. <gülüyor> <gülüyor> meyvesini atardık. O kadar bol övezimiz var. Yani vardı. her yerde demeyin anlamazlar. Üvez var mı? Üvez ne ya? Üvez de falan. Diyebilirler Anadolu'nun demeyi de asla ihmal etmeyin evet. demiş. E, zaten e, övezin şey. olma zamanıyla ışkının olma zamanı üç aşamadır. Çünkü mesela ışkınla övez biz mesela biz ışkın yedik. Ontak var bir de. O da çok faydalı. <gülüyor> ben <gülüyor> anla, ben sizi anlamıyorum. Neden Dam, böyle önyargılısınız? Damak çok faydalı. Neden böyle ön yargılısınız? Bakın ben diyorum size tadı çok güzel değil. Bir daha aramayayım canım. Sen tadı ayrı olanın kabı ayrı olur diyorsun ya da tam tersini söylüyorsun. Aa öyle bir güzel başlangıcı da var doğru benim hayatımda övezin. Çünkü geldiği için. Ortak kaptan yediniz. Ortak o, kaplar Kaba ayrı olan bir. Kim ana mı getirdi? Komşu mu getirdi? Komşu getirdi, sevdiğim bir Herkes arkadaşım getirdi. Herkes demek ki Herkes millet üvez hastası olmuş senin haberi Yo, yok. Yok bu bildiğim müptela olmuş. Ya. Yok ya bana öyle değişik bir tat gelince tadınca insanlar o, bana Oktay, getirir. Senin böyle bir şey yapın e, mı var, var? demek ki var yani. Bilim bunu bir oktaya getirelim biz faydasından bakalım, önce. Bakalım fayda edecek mi? İyi o zaman üvez yiyeceğiz. birinci üvesle döneceğiz. Başka ne var? Göre, kimilerine göre üvez, kimilerine göre öves, öves. Evet uzmanlar hava soğumaya başladı. Madem öyle övezinizi yediniz mi diye uyarıyorlar. Onun dışında bunlardan bir ya da birkaçı mutlaka bir öğünde yer almalı. Öğün dediğimiz yani sabah kahvaltısı, ikindi veya affedersiniz e, kuşluk dediğimiz başka bir vakit var. Öğlen var, ikindi var bir de akşam yemeği var. E, bu beş öğünden birinde muhakkak ama muhakkak yenmesi lazım. E, nedir bunlar? Nedir? Bro brokoli, lahana, bürüksel lahanası, kırmızı lahana, her türlü lahana. Karnabahar. Lahana turşusu. Ya şimdi lahananın en güzel hali. Gıcır lahanalar. Gıcır mıcır. Gıcır mıcır. Gıcır mıcır. Hakikaten ama şey yani lahanada da biliyorsunuz insanda şey yaratan bir özelliği var. Ee, Üvezlik. Yani gaz yapar. Gaz yapar hani açık Doğru. konuşmak gerekirse bir noktada açık konuşmak da lazım. Gaz yani yapar. Gazdan daha çok pişerkenki kokusunun... Of, Evin zaten... bütün napıska, naftalinin arasına girip silmesinden rahatsızım. Ya ona yapmayacaksın. Demek ki pişirmeden çiğden tüketeceksin. Çiğden tüketince daha da kuvvetli bir... Çiğden, çiğden kıyafetle zaman... yapabilirsin lahanadan. Güzel yapraktan bir şey yaparsın. Yakasına da böyle mor lahanadan şey yaparsın. Hoş bir gocuk olabilir. Lahanaydı değil mi ya? Koku yapan. Karnabahar mıydı yoksa? Karnı Yok lahana, lahana. Lahana değil mi? Karnabahar. Karabahar kokuyor parayla. Patates Ya arkadaş kokar. bunlar hem pis kokuyor hem gaz yapıyor ya. Yani bunların bir şeyi var içine bir şey mi koyuyorlar? Bir... Ama üve öyle mi? Üve öyle değil ya. Üve çok Zaten güzel ya. Zaten çiğden yeniyor. Yani. Ne de ne kadar güzel bir şey değil miye gel? <gülüyor> <gülüyor> o zaman üve diyoruz bol bol üveziniz olsun. Başka brokoli yiyeceğiz. Valla öynaralar. Brokoli çıkaramadılar şu listeden yani. ya. Ne? Astası çıktı bu. Mehmet ye. Öz gibi kenejem yok. yiyin muhakkak badem yiyin. Bakın böyle şeyler yiyin ondan sonra sadece emekli olmaz açık havada sabahları yürüyün sevdiğiniz birisiyle hem övez atıştırırsınız birer tane güzel hiçbir torba övezini yaptır gez dolaş ya bu kadar abartacak bir şey yok neyse yani bu tür şeyler faydalı hani gazın, gazıyla mücadele edersin hani belki Hastalık hasta halini daha iğrenç Gazlı halin mi daha iğrenç? Onu bir düşün. Bakın, Sağından sonundan valla, yüzünde meymenet yok. Benim gazlı halim biraz daha iğrenç oluyor. Onu açık konuşmak gerekirse açık konuş. Herkes o zaman hesabını yapsın kendine göre. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sindire sindire dinlerken e, duşta yıkanabilir. Takım elbise yaptı birileri. Ay evet ya bizim yerli malı hem de. Vallahi öyle yani evet, ben... yani duşta yıkanabilir takım elbise dediğin takım Diğer elbiseyi giyip elbise... duşa giriyorsun. Ha, yani. İstersen öyle de yap. Diğer ama takım... o zaman yani kafanı ıslatmış olursun boşa boşa. Hocam boşuna. bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Diğer takım elbiseler de aslında duşta yıkanabilir ama ben yani sanırım bir defaya mahsus yıkanabiliyor. Bunun özelliği mükerrer defalar yıkanabilmesi mi? Duşta mı? Yık yani bu anlamadım de sapıkça ben. bir şey. Yani, yani Diğer takım elbiselerin yıkanması dediğin ıslanmasından mı bahsediyorsun? Hayır. Yani yıkanma bu da diyebiliriz. Temizlik Küvete... amacıyla yıkanma ya bu. Ya eski... e o zaman çamaşır makinesinde değil duşta mı yıkayınız diyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii siz... evet. Duş size... duşa, askıyla mesela şey yapıyorsun. Yıkıyorsun. Su tutuyorsun. <gülüyor> şimdi sapıkça gelmeyecekse <gülüyor> size. Evet. Şöyle bir şey vardı. Eskiden bizim küvetli eve geçişimizle beraber o küvet ilk olarak... Şunun için kullanılmaya başlandı. Evdeki perdeler. Evore perdeler diye de geçer. E oraya yatırılırdı. Oraya yatırılırdı. Turşu geçirilir. kurulurdu küvette başına. Yemin ediyorum ilk gördüm şey küvetli. Oğlak kesilirdi. <gülüyor> o, o şekilde yıkanırdı. Tamam. Şimdi duşta yıkanan takım elbise zaman benim gözümdeki böyle duş akabinde asılı. Evet. Güzel üstüne açılmış. Tamam. Altında güzel aparatlarıyla. Yıkanıyor. açılmış dedin o fermuarlık koruyucu şey hayır, var. Onu, onu mu diyorsun açılmış diye? Su. Üstten akıyor. Yani. Ha su açılmış. Su, ha, açılmış. su tamam. açılmış. Öyle akıyor. öyle köpükler içerisinde bir takım elbise. Hayal etmem. Benim gözümde de şu canlandı. Küvete Tek bir tane bunu, hayır, cevap takım Yeter elbise. Olur. Pantolon düşün. içinde beyaz gömlek, kravatı var. Bir de adam var. Rahmetli. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gülüyor> yatırmışsın ama şey takım elbise. Küvete mi? <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli efer ve sandı. Su da elmiş. Bakın takım elbisesi kalmış gibi. Ama ne kadar nezih adammış ki Efer ve Bey. <gülüyor> Şimdi ikinizin de hayallerini çok sevdim. Hayal doğrusu. değiliz. Bunlar gerçek. Bunlar yaşanmış Hayır yani kafanızda kurduğunuzdan şeylerden bahsediyorum hayal diye. Yoksa aynısı yani benzer. Bir tane içinde adam yok. Tamam. Bir Zaten genelde öyle alınıyor. Diğeri de Fahir. <gülüyor> çok yaşa Fahir. Ee, diğeri de böyle köpük müpük yapmana Hep gerek beraber. yok Fahir. Öyle, ha, asıyorsun tam da tarif ettiğin Dike, gibi Dikeyli evet. Askıya asıyorsun dikey bir şekilde Duşu alıyorsun duş. Tutuyorsun Ov kalamadan Mokalamadan. kalamadan direkt lekeler Kirler çıkıyor akı... Suntalam'dan <gülüyor> mı yapmışlar bu takımı Suntalam Suntalam değil teflon. Teflon, Deflon, teflondan kullanılıyor. Teflon var. Ha, Aha, bu o zaman bunlar takım çizildi değil, mi mesela, ufacık bir hocam? çizik oldu koca takım elbise atıyor Hayır. Çünkü hayır Oktay ben sonra söyleyeyim ben evdeki tavalarda ufacık bir çizik görüyorum atıyorum. çok pahalıya geliyor inanır mısın? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çizik mizik hiçbir şey yok. Hatta şöyle e, alıyorum. Suyu tuttun ya. Evet. O bırak kendini 10 dakika 15 dakika. O ne yapıyor su? Suyunu atıyor. salar. <gülüyor> salar o. <gülüyor> O suyu damlamaması için orada tutuyorsun bir 10-15 dakika. Yoksa direkt içeriye de götürebilirsin. Tamam. Götürün. Yani içeriye damlamasın leke yapar çünkü Şekerim orada çiğnince. Şey çizildiği zaman, yarın o gün benim büyük yemeğim. Ben birisi. sana başka bir bak devam devam edeceğim falan. Alıyorsun askıyı asıyorsun. Sonra kuruduğu zaman aynen ütülemene falan gerek yok. Neden ütülenmiyor? Özelliği öyle, hmm. özelliği öyle, çizilmesi, Uğra, hem uğraştırmıyor seni Bir, bir teflon hem de Direkt... çizilmeyen teflon Aynen öyle çizilmeyen teflon Çok hoş bir teknoloji Hakikaten Yalnız bir... tek bir şey var Tek bir sıkıntısı çirkin. var <gülüyor> Ay, Çirkin Takım elbiselerini bir de şu anda bütün özelliklerini konuştuk, güzelmiş çirkinli onu konuşmadık <gülüyor> Kesimi çok çirkin Bulaşık böyle. makinesine ne yapmıyoruz? Sok. Sokmuyoruz. Sokmuyoruz. Sokmuyoruz. Sokmuyoruz Sokmuyoruz, elde yıkıyoruz Maalesef bulaşık makinesine girmiyor Zaten Güzel. öyle bir şey vardır. Hiçbir takım elbise bulaşık makinesine girmez bir şey, şey vardır. Evet, evet. Ben bir kere ayakkabı koydum hala yani pişman. Ben diye. bir kere de buzdolabına kot koymuştum ki ama onun etkileri zaten uzun yıllar yaşandı. Evet. Buz mavisi. Ee, ve bunu kumaşta polyester kullanılmadan başarmış bu firma. Valla bravo. Çünkü tamam. polyester kullandıktan sonra dedem de yapar. <gülüyor> ben... Ben polyester kullandıktan sonra ne anladım? Çünkü polyester bir kere çizildiği zaman direkt atmak gerekiyor. Bana polyesteri verin. Ben kuş, takım elbise değil. 10 tane. 10 yemek şey. bile ya, Yemek bile yaparım Polyesterde ya. ufacık bir çizik atmak gerekiyor. Sağlığa zararlı atmak zorunda. En son kadar, evet. bu firma bakteri üretmeyen ve ayak kokusunu engelleyen çorap üretmişti. Bir evet saniye. Işte. Ayak ne? kokusunu engelledi. Firmadan dakika. bir kere gireceksin, bir şey alacaksın, ömür boyu giyeceksin yani. O noktaya gidiyorlar o yavaş firmadan... Ama 70 milyon, 76 milyon insan var. Herkes birer tane alsa. Şöyle ya, adam şahlanır gitti. gitti. Ben o çoraplardan şatkan diyerek bir miktar almak istiyorum. O zaman hemen söyle. Ayak kokusunu nasıl engelliyor? Neden yapılıyor çorapta? hayır onu önümüzdeki günlerde ele alacağız çünkü bu onu firmaya ayırdığımız sürenin yani. sonuna geldik <gülüyor> ama demiş yani sırf polyester çoraplarımızdan yerken tırnaklarınızı kesin demiş çünkü bir ufak çizlik olduğunuz zaman atmak zorunda kalıyoruz <gülüyor> kendilerini tebrik ediyoruz başka <gülüyor> ne olmuş dünyada başka ne olacak yani çok fazla dünyadan da abanmamak lazım dünyamıza ee, şey var ne var bakayım şurada ee, bir protesto var soğukta <gülüyor> yaşamak isteyen var mı Hayır. Ondan net net olarak yani vardır muhakkak. Bir miktar soğukta mm -hmm. yaşarım, bir miktar da sıcakta yaşarım. Mm -hmm. Bu benim doğamın gereğidir. Eğer sürekli soğukta yaşayacak yani bugün bir eski oya da sorsanız soğukta yaşamak isteyen var mı diye? Yok der. Yani ben Hayır, de, tarafını belli et. Bak yüzelimi kurmuşum diyor adam. Ne onu demişler, getirsen onu İzmir'de yaşarmış gibi. Taraf olmayan şey olur. Ben taraf o olur. O yüzden Mars'a ilk insanları göndermeyi amaçlayan ve aynı zamanda kar amacı gütmeyen Mars Society örgütünü hepimiz biliyoruz. Tabii. Biliyor muyuz? Society'imizin en büyük özelliği kar amacı gütmemesi. Mars'tan çok paralar kazananlar oldu. Bunlar artık ondan tiksinmişler. <gülüyor> Toplumumuz bunları biliyor Olur ayıklıyor. Olur mu ya uzay turisti olacağım diye gömdüler ya zenginler Bölüm paralarını. Gö gömsünler bir takım, ama bunu ne, Kastelli'ye gömen var ya uzaya gideceğim diye. 12 ay boyunca Arktik'te yaşayacak gönüllüler aramaya. Yani. Ama bundan daha önce yapmamışlar mıydı ya? 2 yıl boyunca yaşayacaklar. Onlar girdi daha çıkardılar büyük ihtimalle. Çıktılar ya. Biz de. burada gene konuşmuştuk Böyle bir Mars Rusya'da, simülasyonu yapılacak Rusya'da Bir grup insan de, yere girecek falan diye 3 yıl girdiler de bir, birbirlerine girdiler Vallahi bir bozuşmuş. 10 kişi gelirim. Bozuşmuş. 5 arkada. kişi çıkmış yedik biz e Biz veriyorduk yemek bulamadık onu. İlk gün bulamadık hemen yedik demiş. Hadi ya kavga edip mi çıkmışlardı. Ben hatırlamıyorum onu. sıkıntı oldu ya. Yani bu program başarılı oldu da şimdi birbirlerinin yüzüne bakmıyorlar. O yüzden program şey oldu. Ya bozuşuyor bunlar. Böyle düşüyor. olacaksa hiç gitmeyelim Marsilya'ya. Belki, Belki o Rusya'nın falan şey koymuşlar. Böyle işte ne bileyim monopol. Efendim şey beraber oynayacak evet. kağıt, 3 5 8 falan oynarlar. Okay. 3 kişilerdi çünkü. Okey 4 kişi olsa? 3 kişiler miydi? proje mi? hatası oymuş zaten. Proje 4 kişi olsa çok... Ben de söyledim ya. En büyük hatanız projeyi 4 kişiye... Ulan 4 kişi koyun. Fıstık gibi 50.000 bin tane şey olur. 3 kişi koyunca olmaz. Koymuştuk. Amerikan oynayacaklar. Tek destekatla Ama 4 kişi de şey Fahir. 3 kişiye göre daha kavganın şey olacağı... Gruplaşma o, olur tabi Tabii gruplaşma olur. Yoğun olacak. 3 kişi de gruplaşma yani şey bizden düşün Fahir. Bakayım bizdeki gruplaşma kaypaksa, hiçbir yerde yok. Adamlar kaypaksa tamam hiçbir şey olmaz. Ünlü içinde 57 tane gruplaşma oluyormuş. Yani hesabı kolay kombinasyon. Bir de Rusya'nın şeyinler olabilir. Rusya'nın havasından suyunlar olabilir. Tabii, doğru. doğru. Şimdi doğru. bu sefer Kuzey Kutbuna yaklaşık 1500 kilometre mesafede de e, mesafede Kanada'nın Devon Adası'nda. Maaş çok var. sıcak diye bilmiyor muyduk biz ya? Atmosferi yok. Güneş ışıkları doğrudan yakıyor falan diye. Ya sonuçta olağanüstü Yaşam koşulları var ya Mars'ta. Hmm. Kanada'daki bu işte adada yani. da Bizim olan üst var. Yani. Bir de zobalıymış zaten. Kok kok kok kömür yakıyorlarmış. <gülüyor> o abide. Kok. Normal mesela bir sobayı düşün. <gülüyor> Onun 5 katı kok. Kok. O kadar birkaç tane bana kömür Bir de uzun elmiş. Heh, tamam bitti. Kuzine. Patatesi ok. veriyorsun o şeyin içine. akşamda Hiçbir şey yapmadan Mars'ta gerek yok. işte patatesle hayat geçer. Neyse bilim sonuçta bu. Sadece patates değil. Yeşil biberi at mesela. 3 dakika sonra al. Çıtır o bizim ilk kumpir böyle çıktı işte. Doğru. Mars'ta i̇lk kumpiir kumpir. çıktı. Bence Mars kumpirle beraber bir burada atlayacak. Tek sadece kok kok, kok sobası ağırdır <gülüyor> Onu Kukta, nasıl götüreceksin? De, de kok de kok, kok de <gülüyor> nasıl kok götüreceksin de ba, kok de. Tek problem o. Sırf onun için ayrı mekik lazım. Kok hem Kömürü hafiftir ama zobası ağırdır. Zobası ağırdır. Kuzineli kok. Bahsettiğin şey kok. Kok. Kok. Kok kömürü. O zaman dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Konuşması var George Clooney'nin. 2-3 e, gün önce yaptı galiba bu konuşmayı. Eee... Esquire Dergisi'ni biliyorsunuz oraya hı hı. yaptığı bir röportajdan. Ee, Russell Crowe ve Leonardo DiCaprio'ya Gıcığım demiş. Bayağı bir gıcık Giledim. oluyorum derken laf sokmuş uzun uzun. Ama kimi yere göğe sığdıramamış olabilir? Ee, Yılmaz mı? Erdoğan. Kadın mı? Çünkü Yılmaz Erdoğan Hollywood'ta taşlar yerinde oynadı. Yerinden oynattı doğru. Bayağı, bayağı yaklaştı. Ya Yılmaz Erdoğan. Kıvaş tatlı tuğ ol. hayır. hayır. Kıvans. biraz uzaklaştın şimdi. Ee, Yılmaz Erdoğan değil. E, şey, Zile Salih! Zile Salih de değil ya şey. Erkek. Erkek. erkek mi? Şey ya bizim e, ay, adını sen getir ya. New York'ta 5 minareyi kim çekti? Mahsun. Mahsun Kırmızı, Kırmızı, Kırmızı Gül. Değil. Ay. Yaklaştın mı uzaklaştın Bakın, mı? yani biraz uzaklaştın. Şöyle düşünün. Russell Crowe ve Leonardo DiCaprio'ya taş atarken kimi yere göre yani e, onları ama benim canım kim olduğu ben anladım. Söyle o zaman kapansın konu. Ee, bu şeyle. Biret mi? Biret mi? Biret ile dolaşan adam. Matt ben Affleck. ben, ben Affleck. Affleck. değil. Sen de dedi di Fire. Bred Pitt. Bred Pitt doğru tabii ya. Brad e, kankası oğlum Bred Pitt. Kangkası e, canım böyle konular. George Clooney. E, Bir ocean daha çekerler şimdi. Bir laf edersem. Oh. Ocean, ocean kaç tane bu? Ne bileyim lan? İşte yaz orada. Oyna işte orada yazana söyle. Russell Crowe ülkemize gelmişti biliyorsunuz. Evet. Ülkemize geldiği zaman... Yılmaz Erdoğan'la görüştü, Cemil, Cemil Yılmaz'la Yılmaz görüştü. Görüştüler mi Tabii onlar? Tabii espri aşağılar. Oynayacaklar değil mi? Çakal Cem Şimdi diye beraber. yazıyordu ya çakal. Valla Russell Crowe George Clooney'le barışmak için bir şiir kitabı göndermiş George Clooney'e. Niye kitabı bundan? Kitabımı, bir dakika çok özür dilerim. Ben önce şiir kitabından takıldım. Birisiyle küstün hadi anladım. Barışmak için. Ne kadar zarif ya, bir ara, hareket. Aralarına bir usumet girmiş. George Clooney kız meselesi mi okta? Vallahi çok şey yapmış ya sinirlenmiş yok kız meselesinden o, o kadar şey olmaz. Park yeri meselesi. Park olabilir. bir park, park yeri meselesiymiş meselesi. evet ha. geliyormuş önceden park yeri. Çöpleri ediyormuş. erken çıkarıyormuş. bunlar Hollywood evler diye bir. My oturuyor. Hollywood Evler diye bir sitede oturuyor. <gülüyor> hem erken çıkarıyormuş. Altıda çöp çıkarıyor. Haa Hem de Russell Crowe kendi çöpünü gidip George Clooney'e kapısının önüne koyuyormuş. Pişmek ya. He <gülüyor> de çay koyuyormuş. <gülüyor> Akıyormuş oradan. Akıyormuş pas, abi. Pas akmış. Bir de iki torba yapsa neyse. Tek okay. torbaya koyuyor. O zaten market torbası kullanıyormuş. Git çöp torbası al. Market torbaları zaten delik. Diye bağırmış George Clooney. Sen Doğru. bana bağıramazsın Sen demiş. bana bağıramazsın demiş. Tekneye binmiş Türkiye'ye gelmiş. Ondan sonra işte... Müsaadiseyi Türkiye... sonradan öğreniyoruz tabii. Tabii <gülüyor> ki. Türkiye'de duygulanmış. Sonra şiir kitabı göndermiş. E George Clooney'nin ortamı aynı. My Hollywood, neydi stenin adı? <gülüyor> My Hollywood. <gülüyor> My Hollywood oturuyor. Ortam aynı olduğu için yine o çöp adısı aklına çay lekesi duruyormuş zaten. <gülüyor> My abi. My Hollywood sitesi değil, aktörler stresi değil mi o ya? Şey. Aktörler 69. <gülüyor> 69 <gülüyor> yılı mezunlarının yaptığı bir site. <gülüyor> aktörler, aktörler. <gülüyor> My Hollywood aktörler. <gülüyor> My Hollywood <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. aktörler. <gülüyor> Ondan sonra tabii George Clooney demiş ki kim olduğunu sanıyorsun sen demiş, bana demiş şiir kitabı gönderiyorsun, Frank Sinatra mısın sen demiş. Abi. Cevabı yapıştı. Şimdi evet. bize çok normal bir laf gibi geldi ama Amerika'da en ağır Avrupalardan birisi Frank Sinatra'yı biz tabii ki ee, şeyden biliyoruz. New York, New York tam biliyoruz değil mi? Ege yani. Bunu sen bir söz <gülüyor> Bir hatırlatmaz mısın? Biraz bize. O zaman bir kuple bir şey hatırlat New York'ı kupa hatırlatmaz York. New York. Ama ya Amerika'da yeterli, çok farklı. Yeterli. Yeterli Frank Sinatra ile ilgili bilgilerimizi tazelediğimize göre. Leonardo DiCaprio ya da vallahi şey demiş. Bundan Leonardo ne oluyor lan demiş <gülüyor> Onlar da DiCaprio iyi de demiş. Çevresi kötü demiş. Leonardo DiCaprio iyi de yaşlanınca çok çirkinleşti lan bu evet, demiş. Evet bu, bunu daha önce biz konuşmuştuk. Ya bak George. bir Titanic'teki pardon demiş. Titanic'teki düzeltiyorum demiş. Titanic'teki bir Nerede tipine bak demiş. demiş. Bir de demiş lan şimdiki tipine bak demiş bunun tipi. Buna tipi demiş, kaymış demiş ya. Demiş. Ha tamam yine yakışıklı ama. Böyle lezzetli bir yakışıklı değil demiş. Başka türlü olması lazım bu çocuğun. Hakikaten evet. mi? Yani Leonardo DiCaprio başta ben başka o bir adamı de Evet. evet ya, bir Romeo, Romeo Julliet'teki Leonardo, Leonardo DiCaprio'yu yani ben açıkçası özlüyorum. Öz, özle. Ben de özlüyorum Oksay'da. Çimdeki genç kız da özlüyor anladığım kadarıyla. Oksay'da yeni hali de valla var ya bu o, yeni bir filmi vardı. Obli, Oblivion. Oblivion. Oblivion. Oblivion'daki yani adamın yüzünde bir şey olmuş. Gene aynı adam da saç boyuyor, kaşı botox, gözü bir botox. düşmüş bir şeyler olmuş bir. Tom Cruise ama çok bahadır <gülüyor> Çok bahadır atlattı. O en son bir katılımcı programında. O en son boşandıktan sonra. Çok iyi. Toparlayamadı. Değil. <gülüyor> toparlayamadı. toparlayamadı. <gülüyor> en son işte hangi kimdi? John Stewart mı kim nereye katıldı? Koltuğun üstünde zıpladı ya. Şey, işte şey kadın programında. Hamartas. Ne adam, Yok, Şey opera, opera. Opera katıldı. He. Ama sen dediğin de 5 yıl önce ya. O işte ondan, ondan sonra, sonra, sonra toparlayamadı, toparlayamadı abi. Sabri Bey toparladı mı şimdi? Toparlayamadı. Uçan adam Sabri'den bahsediyorum. O da işte aynı. Aynen. Bin tane film çekersin, bir talk show'da kendini bitirersin. Bitti gitti. Arkanda toparlaya evleniyorum de evleniyorum diye. Sen koltuklarda zıplayacak adam mısın be? Sen göklerde tapkan olarak uçan adam değil miydin? Sen uçan mission... adam Tom Cruise <gülüyor> Sen Mission Impossible'da oradan buraya uçan adam değil miydin Tom Cruise? Sen koltuklarda zıplayan adam olmayaydın Tom Cruise. Çok güzel bir şeyiz. Harika bir Böyle şey var. ya. Neşke bu kitabı gönderseydin. <gülüyor> Gel dinicilerin... bir fon falan bekledim arada ne güzel ben kaç kere şiir okuyorum Abi, programda. Şiir olduğunu anlamadım. Ben, ben hemen anladım <gülüyor> ve şey de <gülüyor> gazel olarak ben bunu kaydettim. Hayır <gülüyor> Bu şeyi de anladım yani aralardan bazı harfleri birleştirirseniz Tom Cruise çıkıyor sevgili dinleyiciler Yani ona <gülüyor> <O o> da <gülüyor> dikkatli diniciler <gülüyor> dikkat <güzel> kulaklarından <gülüyor> kaçmamıştı. Tom, Acro... Tom Cruise çıkar. olarak çıkar. Aklın sevgilisi. Brett Pitt ne de demiş abiim? Brett Pitt. Brett Pitt ayrıca mı? Brett Pitt. Ben Brett Pitt. Saçını yiyim <gülüyor> <yiyeyim> demiş. Ha ya ne? En birinci demiş bizim Brett. Her şeyimiz mükemmel olur bir insanın demiş. Kendi mükemmel güzel. Mükemmel demiş. Çocuk Balar, yaşantısı bunis, mükemmel demiş. Karısı hanımı güzel. Karısıyla karısı Evi derli toplu demiş. aile Tek hayatı. Tek kelimeyle mük demiş. Mükemmelsin Brett Pitt. Onun da güzel bir şiiri var. Onu da ayrıca okurum ben size bir ara. Onu da arkada okurum. Evet bu sabah çok mı? çok şiir şiir oldu, yani. şey oldu Arka arka okumuyorum. Yatsana yani. gazeteyse sen bunu fail. <gülüyor> Valla Tom Cruise'un bu bebekli gazetesini... fotoğrafı Bedirhan Üç. <gülüyor> Thank you. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio Tünel siz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler espirler şakalar gırla buyursunlar efendim. Rıla değil tırla diyeceğim bir sabah. Yani o kadar yoğun geleceğiz ki Evet, Yani evet değil mi? değil mi? İşte inşallah o günler... İnşallah canım ya. İnşallah yani. Nasıl geçti mi sorunlar? Geçti mi senin? Geçti mi? Kula... Geçti mi? Işte, geçti mi? İyi ne kadar güzel oldu. 45 ee, dakikadır liste yapıyorum. Daha bitmedi listem ya. Neyin listesini yapıyordun? Frank Sinatra'nın. Sinatra kadınları listesini. Evet. Şarkı çalıldan beri kim var? Aa o da var. Aa o da var. Aa bu, bu da var diye listem. Yani Vallahi biz ya. eksikmişiz. Biz de kadın Reklam. İlişkisi Aşkları. diye bir şey var mıydı acaba o dönem? Bilmiyoruz Mafyaya yok. Ile yani. olan... Şimdi ölenin de arkasından da konuşulmaz ya biliyorsun. Çünkü mezarında şu anda rentra, Fly me to the moon diye Vurur diye dönüyor yani. Doğru. O yüzden yapmamak lazım. Ee, bir protesto gösterisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ülkeyi polis devletine çevirdiği ve siyasi hakları Ayaklar altına aldığını öne süren Darbeciler. E, darbecilerden Öyle Bir kişi ki darbeci Bir kişi darbeci bir kişi ee, bir protestoyu imza attı. Başkent Moskova'da Kızıl Meydanın ortasında çırlı çıplak soyunan e, darbeci. Bununla da yetinmeyerek Marjinal desek Marjinal ama hakikaten şimdi yap... Gezerek mi? Şırı çıplak soyunu durmuş mu yürümüş mü? Çünkü yürüdüyse kavas diyebiliriz <gülüyor> Durduysa da bu eylem daha önce yapıldı O da değil sadece durmakla da kalmamış Belki bir... duran adama karşı duran kadındır Valla bir değişik bir şeyler O yapmış. da yaratıcı İçimlik olduğunu düşünen... böyle bir... düşünülüyor çünkü Kendini asfalta zapt etmiş Yani iki tane raptiye ile kendini zapt etmiş Raptiye mi? Yani... Çıplak adam nasıl? Ne, nereden rapt ediyor? Ee, işte çıplak adam Adam mı bu? Kadın Bazı uzuvlarından. Adam adam adam ha. bildiğin darbeci adam işte. Daha ne olsun? Nereden raptet edemez. E, ayaktan edemez. Hayatta edemez. yumuşak bir yumuşak bir dokudan etmiş olabilir. Ee... Dirseklerinden o Ha ondan... dirsek etlerinden. Oradan bir yerlerden raptetse rapt rapt o da olmaz. Raptetmiş. bir şey oldu ya. Geçelim şey. Raptetmiş. <gülüyor> rapt rapt <gülüyor> çıkaramamış orada. <gülüyor> Vallahi kimse de çıkaramamış. O raptetmiş Hadi... kimse zapt edememiş. edememiş. Bak, bu bir eylem. Bir taraftan da Fransa Cumhurbaşkanını e... Amirim e... ben iğrenirim. Başkası çıkarsın bunu demiş. <gülüyor> <gülüyor> Pis herif diye böyle şey yapmışlar ama tabii darbeci olunca yapacak bir şeyleri de yok. Her şey beklenir. Bunu Alıp tam. götürmüşler değil mi marjinal Hemen 189 lira kesmişler Oktay. Ve valilikten gelmişler. Hangi valilik? Moskova valiliği? Hayır. Adana valiliğinden gelmişler ya. <gülüyor> Çok ilginç. İlk kez böyle bir şey yaşanıyor. <gülüyor> e, Fransa Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde yuhalandı. Geçtiğimiz gün dedim de dün. François Hollande mı? Oland böyle dediler ona ağır ağır konuştular falan. Yuladılar. Oland istifa, sosyalist diktatör falan diye e, göstericiler protesto etti. E, şey yapmış, döndü. <gülüyor> şöyle, bir döndü. Siz olun o zaman. Harmağında sallaya sallaya hemen oradan biri çıkmış böyle siz karışmayın ben ben siz demiş anıl mı şeyleri diye. Gayretkeş bir yardımcısı mı diyorsun? Gayretkeş bir yardımcısı kısa boylu böyle. Ne şeyde, olmuş protestodan sonra? Protestodan sonra. Bir şey olacağı yok herhalde. Yok bir şey olmaz Duymazdan gelmiş. Gitmiş. Kardeşimiz Avrupalıyız ya falan diyerek kapatmışlar konuyu. Sonra ama Arbe'de çıkmış o ayrı. Arbe'de çıkınca bir sürü olaylar olmuş ama yani olan hiç öyle dönüp de bakmamış bile. Dönüp de bakmam bile demiş. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. bitmiştir demiş. Yani hakikaten böyle olaylar yaşanıyor. Avrupa'da hakikaten bizi izliyor. Bizden örnek alıyor. Kendini adeta bir... Bir ara bir pasta şeyi vardı ya. Evet o adam yaptığının yaban olduğunu kabullenip bitirdi galiba. Pasta. eylemlerini Pasta yapıştırdı değil mi? Ha, pasta atıyordu. Ve Vallahi genelde ya. de isabet ettiriyordu. Mesela terlikçiler o kadar başarılı Başarılı olduklar. Yani terlikçiler... Biraz çalışmak evet. lazım o terlik işinde de. Yani... E, derler ya, yani bunun bir, bir şeyi olması lazım bir ön çalışması olması lazım. Ama yani terlik lazım. de önemli. Sen o protesto da... ediyorsun git ulan 3 gün çalış abi 3 gün bir tane al bir tane bir şey. al. Kaç defa fırsatın olacak deme, terlik faiz. atmak için. Öyle deme yani terlikte de mesela kalite yani eğer herhangi bir terlik dersen mesela evet. uçant uçuyor terlik uzun evet. mesafede. Ayak iyi. Böyle ağır terlikler. Mesela buşa atılan terlik uçmuştu hatırlıyorsanız. Ayrı dinamik bilmeyen bir adamın protestosuydu. Falso alıyor yani, yani gidiyor. Yani tekrar tekrar gözden geçir. Ona uygun bir... Yani bir kere sezonu iyi seç. Şimdi kış ortasında terlikle gidersen zaten sıkıntı uygun değil. Yani göz dikkatleri de çekersin. Tabii. Ha Kışın yap. Ya sen yazın ben illaki... E, sıcak zamanlarda protestonu yapacağım demek kışa beklet kışın o şeyini protestonu akıt o ayakkabılarla çalış var zaten bir marka ayakkabıydı Türk markasıydı zaten bizim ayakkabılarımız evet gibi, doğru diye ayakkabıydı o, evet. ayakkabıları ona göre hakiki kösele al mesela bazıları alıyor suni kösele siz öyle bir protesto ya şey kalsanız mecbur kal daha ne doğrusu protesto öyle. edilmeye mecbur kalsanız nasıl bir durum bu bilmiyorum. E, pastayı mı tercih edersiniz yoksa terlik veya ayakkabı mı Vallahi ben Berlusconi gibi heykel tercih ederim. Böyle kafaya çakmışlar. Ay hiç tercih etmeyeceğim. Do, domo heykelini diyorsun şey, var. İşte bu sürenir dediğiniz. Hediyelik. Evet işte. E, Neceyilik. Katma pasta canım hiç ben... şeyim yok. Veya sözlü. Ben de pasta protesto. Tercih yoksa pasta kabul ederim. Ben bir sözlü küçük bir dilim, ince bir dilim pasta Ben protesto. sözlü protesto veya lafatılmaz. Yumurta? Lafatılmaz. Yumurta mı pasta mı peki Yumurta'yı da istemem. Pasta. Pasta olur pastırma olur. Bak pastı deyince aklıma Aa, geldi. Aa öyle olur. Dilim güzel dilim, dilim olur. pastırma. <gülüyor> Ege, Yum, yo, yo. Ege'ye. Öyle Dinim, şey dilim değil mi? canım. Öbürü acıtır canım. Abi Acıtırsın pastırmanın abi. kilosu kaçtır biliyor musun sen? o yüzden ben yani dilim benim. Hem protesto edene de bir maddi yük olmasın. Gitmez ki yetişmez dilim pastırma. Haydi canım onu Pişt bir diye atarsın. Sırt pastırma olsun kalın. Ah. Kuş gömü değil. He tamam. Gibi Sırt pastırma atacaksın. gider. 65'liklerden diyorsun. <gülüyor> diye atarsın. 265 lira vay. Tabii canım. Kaç olur bir dilimde. Baya bir şey var ya. Yani bir tanesini sabit zaten edilir yani. Ben hani böyle kalite ürünler olsun. Ama en güzeli mesela pastırma yiyerek protesto etmek. Evet. Sizi protesto ediyorum. Gerçi protesto edilen bundan rahatsız olur. Kokar çünkü. Kokar canı abi. Canı çeker. Vermiyorum Ben protesto... o anda karşında yemem. Karşında yemem. Şöyle yaparım protestomu. Bir gece önceden çemeniyle, çöveniyle her şeyle yerim, otururum. Bir başta sarıksak yerim. Terleyip orada dururum Valla o yoldan kimse geçip Sadece Bir şey ben de değil ve kız. ekip arkadaşlarım Efendim kusura bakmayın ben en doğal hakkım ya Halkım ya diyeceksin Vurma vurma şey hurmalar var ya domatese benzeyen hurmalar var ya hurma deniyor diyorsun. Ha, hurma deniyor değil mi o turuncu oluyor tamam, hurma. Hı -hı. şekil Onlar olarak o hem böyle yumuş yumuş mı yoksa <gülüyor> değil ya hünnat yani attığın olur. zaman dağılır hurma hurma o dağılır hurma hem, ben en korktuğum şey hurma ile protesto <gülüyor> resmen şu anda şey yapıyorsunuz yani yolda cinsharpın Kitabına yeni maddeler. Neyle? ile Bastırmayla protesto. Hurmayla protesto. Emin ediyorum yarın öbür gün birisi ile protesto eder yakarsınız. Yayında yol gösterdiler ya, diyecekler. Yayında yol göster. Biz e, şey hakkımızı kullanıyoruz. Dediklerini biz Fra Fransa için konuşuyoruz. Biz değil. Fransa için kullanıyoruz canım. Konuşuyoruz, kullanıyoruz. Biz niye şimdi biz burada durduk yere burada öyle bir şey var mı? Hayret bir şey. Yok. O zaman isterseniz şöyle. şöyle yapalım. Yani fırsat bu fırsat. Programı bitirelim. Bence de, de programı protestolarla bitirelim. Pro bitirelim programı. Programı tamam, protesto çünkü bitirelim. yanlış yerlere gidiyor. Program evet. yanlış maalesef. yerlere gidiyor. O yüzden yol yakınken programı bitirelim. Böyle tırırız. program istemiyoruz. Şak. Böyle Şlak program, şak. Şak. Şak. Böyle şak. Şak. Şak. program istemiyoruz. Ama pastanalar yağıyor. Gün mükemmel bir gün olacak.